Alo demem için cep telefonunu açmam lazım telefonunu açmam için merdivenle koşmam lazım Koşana açana kadar canın sıkılmasın diye Bir rap yazdım senin için zaman çabuk gitsin diye Benim rapim ısmal yk yk rap hep benzemez Benimkisi daha farklı hiç kimse dinlemez Sözün gelişi çok güzel dinlemek ise berbat Ey anam ey babam hep hayallerle Çala çala baydı kala kala kaldık Ey anam ey babam açını artık Çala çala baydı kala kala kaldık Hey babam aç şunu artık. Ama sen dinle sakın hemen kapatma Nasıl olsa para yazmaz yeşil tuşa basmadıkça Biraz da sabret biraz da beklet Bekletmeyi sevmem ama kahrolsun kör şeytadan alet Nereye koyduk telefonu ya bir türlü kullanmıyorum. Daha az önce burdaydı ve sinirimde kopa Bir yerlerde çallar durur sağa sola yanlar koştur İşin yoksa ara hep bu stres beni bulur DJ. Kala çalabaydık, kala kala kaldık